dolayayım sene gece namazına mahrum bir adam. Bak, Selef'in buna benzer söylediği bütün sözler takvadır, fetva değildir. Şimdi sizin bana sorduğunuz ve benim cevabını vereceğim şeyler şer'i hükmü kapsayacak. Fetva şer'i hükümdür. Takva kişinin kendi tercihidir. ve kendi zannettiği şeydir. Anlatabildim mi? Aslında Selef onu yaptığı günahın pisliğini anlatmak, günahın Hani salih amele tesirini aslında ifade etmek için orada verdiği bir misal, bir örnek. <gülüyor> Belki de gerçekten öyle değil. Ama biz bunu gene nakletmemizde bir beys yok. Bunu en çok nakleden insanlardan bir tanesiyim bu sözü. Bunun sebebi bu sözler insanı ibadete teşvik eder, günahtan sakınmaya götürür. O yüzden alimler zühd kitaplarında, ahlak babında, edep babında, hadislerde senet gözetmeden nakletmişler. Oysa ki Resulullah'a yalan olabilir bunun içinde değil mi? Ama demişler ki bak insanlar bu tarz sözlerle ne yapıyorlar? Salih amel işliyorlar, günahtan geri kalıyorlar. Dolayısıyla hani o sözlere de böyle bakmak lazım. Yani mesela hani çok gerçekçi bir örnek vereceğim. Gerçekten Said İbni Cübeyr'in bir gecede sabaha kadar namazın iki rekatında Kur'an'ı hıfz ettiğine inanan var mı bu mecliste? Ben inanmıyorum. Mümkünatı yok ama kitaplar dolup taşıyor bu misalle. Yani kitapların bir çoğunda naklediliyor ki Said sabaha kadar Kur'an'ı hıfzederdi iki rekatta. Yani adam var ya en hızlı kıraatla okusa matematiksel, rakamsal olarak mümkün değil yani. Yani bir keramet olmuyorsa keramet olabilir ancak. Yani normal alışılmışın dışında bir hal olmuş olur. Yoksa normal bir halde bir salihin bir gece sabaha kadar hatmetmesi mümkün değil yani. Bunlar hep seleften insanları ibadette teşvik etmek, yani günahtan alıkoymak adına teşvik sözleridir. Bunlar üzerine şer'i hüküm. Maalesef bugün mesela kendini selefi iddiasında olan birçokları selefin bu tarz takva fetvalarını kendi tercihleri üzerine şer'i hüküm bina ediyorlar. Maalesef ifrat ve tefrite sapıyorlar. Allah doğru yolsun. Ha bu 40 adet oylar vardı. Hayber. Evet. Hayber diyorum ben. Hı hı. Hı hı. Farklı akitleri, Sovşemici akitleri bizden. Hayber diye oran. Hayber. Hayber ama ben cerayetli vatandaşla ilgili bir sihir var iki şeyde. Orada Meli'nin <gülüyor> içinde olsam, yanlış hatırlamıyorsam vaktimizde <gülüyor> yani Ben'i Kurayza oğulları diye bir toplu evet. öyle katledildi. Hayber'de sadece anlaşma yapıldı ve bırakıldı. Onlar sağa Hayber yerin adı abi. Ben'i Kurayza, Ben'i Kaynuka ve Ben'i Nadır. Yani üç tane bu kabile, üçü de Yahudiler. <gülüyor> Ben'i Kureyza ile zaten Hayber'de öldürülen adamlar Ben'i Kurayza'nın adamları. Hayber de Medine'nin içinde bir yer, dışında bir yer değil yani. Medine'nin dışında bir yer, dışında farklı bir Yahudi topluluğu gibi. Yani bir kale bir gibi, yerlerde. tepe bir yer düşün, Medine'ye bağlı gene, Medine sınırları içerisinde. Orada Yahudiler o yüksek tepeye çekilmiş, kendileri yüksek bir kalenin arkasında şey yapıyorlarmış, yaşıyorlarmış. Beni Kureyze oğullarıyla zaten savaş. Evet, tamam. Tuvalette abdest almak. Yani bu artık içtihadi bir durum olacak. Çünkü geçmişte böyle bir hal söz konusu değil. Hani bugünkü gibi böyle banyo, tuvalet teşkilatlı böyle yeni özellikle işte bir tane Allah e, şey o oturak klozet tarzı bir tuvalet yanında hemen ufak bir lavaba. Hani müteahhitler zaten ne kadar e, daireleri o, ufaltırsa o kadar iyi gözüyle baktığı için Adam iki metrekareye tuvalet banyoyu kapatıyor, mecbur kalıyoruz böyle yerlerde abdest almaya. Bunlar zaruret babından caizdir. Ama aslen tercihimiz olsa banyo tarzı yerlerde abdest almak esastır. Ama tuvalet dediğimiz olgu sınırı olan bir şey değil. Şimdi öyle tuvalet var ki banyoyla bir beş metre yani. Şimdi öyle de tuvalet var, bir yani affedersiniz bir insan çömelebileceği ölçüde ebatta dört tane şeyle çevrilmiş. yani. Tuvaletin sınırını nasıl koyacaksın? Çölde tuvaleti nasıl sınırını koyacaksın? Misal veriyorum. Peygamber tuvalete giriş çıkış duası yapmış. Çölde tuvalete giriyorsun. Kapısı neresi buranın? Anlatabilir Bunlar şey noktalar. Hani eğer akıllı meseleleri nasıl acım etmek noktasında biraz tefekkür ederek düşünürsek göreceğiz ki hani oradaki giriş duası kapıdan sınır çizerek değil yani. Tuvalete gelip böyle başlamadan önce yapacağınız zikirdir yani. Dolayısıyla hani Klozet tarzı bir tuvaletin olduğu yerdeki lavabonun da tuvalete dahil olduğunu ispat edemeyiz biz. Ne örfen, ne şaran yani. O yüzden ben bir beys bilmiyorum, haram diyenin delil getirmesi lazım. Düşüyor yani şey ki necansi kalmış olabilme ihtimali, yani bizim daha çok karşılaşabileceğim sıkıntılı nokta... Bizim Türkler bu babdan çok şey ihtas etmişler. Seccade çıkarmışlar. Niye? Evde çocuk var, şey döker, sen söyle adını. Ufak çocuk var, işemiştir altına... Ya bu ihtimal üzerine her yer pis kılınmaz. Seccadeyi bu mantıkla çıkarmışlar zaten. Ee, görene kadar temizdir esas. Yani necaseti görene kadar temizdir esas. Oradan şuraya varacağım aslında. Abi. Şimdi genelde umum olarak kullanılan tuvaletlerde şeyleri tam kontrol edemiyorsunuz yani. Aslında şunu sormak istiyorum hani necasetin kokusu necasetten biri. Yani bu bir tuvalet... Ha anladım. Yok. Yok. Yok. Değil mi, değil mi? yok. Yani yok. Ne demek bir istediğini bir anladım. Yok. Yok. yok. yok tamam. yok. İnsana eza veren bir durum yani. Evet, abi. Tamam. Abi gelinlik, şu gelinlik dediğimiz tuvaliyle, alt kısmıyla, kafadaki uzun şeyiyle, arkadan uzun kuyruğuyla Hristiyanların Hristiyanların dinlerine ait bir kıyafettir. Özellikle kilise nikah yaparken giyerler çünkü onu bir ibadet olarak görüyorlar. Anlatabiliyor muyum ne demek size? Kâflilere benzemek babından olduğu için haramdır. Bu kâflilere ait bir elbisedir. Hem yani şimdi bunun çözümleri üretilebiliyor. Beyaz bir elbise giyiyor bacılar, Hani tuvale olmayan, uzun kuyru. Yani biraz şeklini değiştirsinler. İlla beyaz da beyaz giysinler. Tamam. Bakireler temizler hani. Beyazlıklarını öyle izah edecekseler, ispat edecekseler olsun. Ama bari kâflilerin elbisesine benzemesin yani. Yani caiz olarak görmüyoruz. Tabii bu bizim zannımıza. Adam da der ki, yok o, sen sen onun içine sokuyorsun. İktiattır iç bu. Ama biz caiz görmüyoruz bunu. Tarlatan da bu uzun şey olmazsa, olur. He, beyaz bir elbise, dediğim şekilde tarlatanı olmayan, o kafada uzun kuyruğu, arkada uzun kuyruğu. Çünkü hani gelinlik dediğimiz şey bu. Aslında. Hocam şimdi zina filminde, yani İslam şeriatından şahit evet. getirmesi esaslar. İki kişi yakınında zina ederken, bu şahısları öldürse, ki ya hasta söylediğim ama hatırlamıyorum. Sonra sahabe dedi ki sad dinliyorum. Bana zina edenni görsem öldürürüm diyor. Ben Karımın bacakları arasında birini görsem kafasını keserim. Öbür sahabe de kızıyor. Yani sen diyor peygamber yapmayın şahit getirin demesine rağmen kimsin diyorsun ki ben kafasını keserim. Peygamber de ona diyor. Etacibu gıret-i sat. Sad'ın kıskançlığına mı takip ediyorsunuz? E ana -e -e -e gıru minhu vallahu gıru minna. Yani ben ondan daha kıskancım, Allah hepimizden daha kıskançtır. Hatta bu hadisin şerhinde Allah'ın kıskançlık sıfatı alimler, selef tarafından çok çok konuşulmuştur. Şimdi sorunun devamında, şimdi bu bunları öldürse, yani saldığın burası ona hat gerekir öldürse, mi? Burada kısas talebelir, cinayet yapıyor, bunu uygulanlar mı? Bugün bir konuşma oldu. Ee, dedik, yani, yani şimdi birincisi dedik, bir adam başında savaş... varsa konuşalım. Adam başında yoksa minhusunu İslam'ın var yeter kumala yani yani kişinin İslam güzelliğinden biri ilgilendiğine terk etmesidir. Ama Bırakmış ilim öğrenmek abi. istiyorum Bıraktık, diyorsa ilim öğrenmek istiyorum diyorsa yani orada kişinin haline göre bu değişir. Adam ıhlak olduysa bundan mükellef olmaz. Aşırı öfke yani aklın örtüldü kontrolün kaybedildi. Ama aklı başında kontrolü yerindeyse öldürürse Allahu alem o da kısasen şey yapılabilir öldürülbilir. Allah-u Alem tabii Yani meseleyi yine iyice araştırmak lazım. Çünkü bu konularda alimler bu hadislerden istinbatlar yapıyorlar, hep ihtilaflar var. Yani bana soruyorsan ben e, içtihat olarak öldürmeme içtihatını tercih ederim. Hüseyin hocam şu var mıdır? Örneğin günümüzde... Çünkü o adam zaten rejimle taşlanıp öldürülecek yani. yani. Zina eden adam, suçu sabit olan. Şu var mıdır? Dört şahit olaylar. O zaten. İsmail oluyor Bir şahit olmaz da, şimdi adam mesela karısını bastı, karı adamı bastı. Şahit yoksa yemin ederler. Yemin, şahit yerine geçer İslam hukukunda. Burada e, otopsi raporundaki şeyler geçerli midir? Söyleyin, şimdi bunların hepsi, bak içtihat. Yani ne içtihadı bunların hepsi biliyor musunuz? Şimdi otopsi dediğin şurada kaç senedir var? Yani, orada yani şahit çıktı kaldı mı? Fırkı olarak mı ortaya çıkıyor. Yani tabii ki şimdi birinci derece delil sayman için bunların kesin olması lazım. Zandan uzak olması lazım ama bugün mesela teknoloji o kadar gelişiyor ki foto montaj yapabiliyorsun, ses kullanabilip değiştirebiliyorsun. O yüzden bunlar birinci derece delil sayılmaz şeriat mahkemelerinde. Hocam ilişki yaptıklarının delilleri çıkıyor mu? Onlar katı delil sayılır, fiziki deliller. Ama tabii gene yalandan emin olunması lazım onun içinde. Mesela dört tane güvenilir doktor misal veriyorum. Diyecek ki bu bulgulara rastlanmıştır. O zaman rüşvet alır. Adam zina ettiler diye yalancı şahitlik de yapabilir para karşılığı. Yani hep illet orada. Yani haberin tasdiki doğrulanması esas yani. Tamam mı? Buyur abi. Söyleyeceğim inşallah. Şu soruları bitireyim. Olur mu? Buyur. Hocam bu sabah namazını sahabelerle beraber uyuyakalıp Uyandıktan sonra tekrar ezan ve kamet getirilmesi, sahabelerle beraber olduğundan dolayı yoksa Müslümanlara teklif beraber... edilmeli. Ezan zikredilmedi de rivayette. Kamet sadece zikredildi. Orada da, da ihtilaf var. Dolayan... İhtilaf var. Biri Bazı rivayetlerde ezan da zikrediliyor, bazılarında âliler ihtilaf etmiş. Vâcip mi, müstâb diyen? Ha yani müstâhaplıkta ittifak edilmiş. Hı. Ama vacip gereklilik mi hani? Orada değil dediğim gibi. Allah'ın doğrusunu bilen yani. Çünkü her biri kendince bir rivayeti delil alıyor, o lafızlar üzerinden istinbat yapıyor. Evet, şimdi kardeşlerimizin soruları. Selamun Aleyküm Hocam, size birkaç sorum olacak. Bir kişi bilerek kıblenin tersine namaz kılarsa bunun hükmü nedir? Yani kasten böyle bir şey yapan istihzaya girer. İstihza yani alay etme. Kim de dinin şerlerle alay ederse Müslümanların icmasıyla kafir olur. Nazar büyüyü, kabir azabını reddeden insanın durumu nedir? Nazar gibi, büyü gibi, kabir azabı gibi sünnetle sabit olan keyfiyetleri, tabi ayetlerle de sabit bunlar yani. Bazıları özellikle. Büyüyü kastediyorum. Zaten Kur'an'da var. E, kabir azabı ise gene Kur'an'da var. Firavun ve adamları gece gündüz ateşe sunulurlar. Kıyamet günde denilir ki onları azabının en şiddetlisine sokun. Kıyamet günden önce bunlar gece gündüz öldükten sonra, helak olduktan sonra bir azaba giriyorlar. Bu da kabir azabıdır. Kur'an'dan da delili, delili vardır bunun. Dolayısıyla bu tarz e, mütevatir sünnetle ispat olmuş, hadisleri inkar eden kişi küfre düşer, kafir olur. O da İslam'dan çıkmış olur. Hocam müşriklerin kestiği et haram peki buna bismillah deyip yiyen insan durumu nedir? Yani bu adam niye yiyor? Mesela adam eğer haram olduğuna inanıp da yiyorsa fasıktır. Ama yok adam, fakihlerden e, nakli olunan ihtilafa dayanarak hani müşrikler besmele çeker de keserseler, et keserseler biz onlankinden yiyebiliriz diye alimlerin fetvasını alıyorsa bize göre hatalı bir görüştür. E, biz kabul etmiyoruz bu görüşün doğruluğunu. Çünkü ümmetin e, tamamına yakını şaz ihtilafların haricinde ittifak etmişler ki müşrik Allah adına da kesse, besmele çekip kesse Onun kestiği haramdır, illet dindir kesin meselesinde. Dört mezhebin fıkıh kitapları açıkça bunu ortaya koymuştur. Hatta birçok ulema icma nakletmiştir. Ama tabii bunun akit icma değil. Çünkü şaz da olsa ihtilaflar var. Bunun akit icmaya kimse muhalefet etmez. onlar kendince zanlı icmalarını nakletmişler. İcmalar nakledilmiş. Dolayısıyla yani müşrin kesilini yemek haramdır. Dediğim gibi bunu yiyen adam da neye göre, ne için yediğine bakarak ya falsık olur ya da hatalı. Bir Müslüman o. Adam zaten ona haram demiyorsa ona fasık ismi verilmez zaten. O kendi içtihadıyla ona helal görmüş. Müşriklerin kestiği eti satmanın hükmü ve satan bir yerde bekçilik yapmanın hükmü. Yani gene bu adamın birinci aslı koyduğu mezhebe göre bu hükümler değişir. Adam müşriklerin kestiğine haram diyen adamsa sattığı maldan elde ettiği geliri de haram olur. öyle bir yerde de bekçilik yapması bir de ayrı o da ayrı bir mesele. Çünkü orada et satmıyor, bekçilik yapıyor. Et satışı başka, bekçilik başka. Burada lazimi olarak bir kerahiyet söz konusu. Yani kerih diyebiliriz ama haramlığına ben delil bilmiyorum. Devlet kurumlarının inşaatını yapmanın hükmü nedir? Mesela okul ya da karakol. Şimdi devlet kurumu var, itfaiye de devlet kurumu, hastane de devlet kurumu, sağlık ocağı da devlet kurumu. Örneğini verdiği okul da karakol da devletin kurumları. Her birinin işlevi farklı, işlev farklı olunca fetva da farklı olur. Sonuçta karakolun temel gayesi bellidir, okulun temel gayesi bellidir. E, onun hükmü de ona göre değişecektir. E, dolayısıyla hani sağlık hocası ise amme hizmeti veren, halka hizmet veren yerlerdir. Yani buraları imar etmenin ben haramlığına bir delil bilmiyorum. Sonuçta ticaret yapıyorsun, sana para veriyor. Sen de onun karşılığında duvar yapıyorsun, ev yapıyorsun. Ama karakol, okul bunun içerisine girmez tabii, Helal kısma girmez. Çünkü buralarda küfür işleniyor. <gülüyor> Cahiz olmaz. Haram diyebiliriz de aşırıların yaptığı gibi yok küfürdür. Kafir demeyen kafirdir. Onlar zaten bizim mezhebimiz olmadığını sağır sultan bile biliyor. Memur olan biri İslam'a girdikten sonra memurluğu bırakmak zorunda mı? İmza meselesinden dolayı. Yani şimdi insan bir şirki bildikten sonra önce itikadla sonra da gücü yettiği kadar amelle ondan beri olacak. Ondan istifa etmesi müstahaptır, güzeldir yapması gerekir. Ki biz bilelim ki tövbesinin sadakati var. Tövbenin sıdkını başka türlü bilemeyiz ki. O yüzden onun o görevden istifa etmesi gerekir ki biz de zahiren diyelim ki bu abi sıdk üzere gerçekten bunun şirk olduğunu anlamış ve bundan uzaklaşıyor. imzadan tövbe etmiş diyebilelim. Türkiye Darul İslam olursa tanıdığımız müşriklerin hükmü ne olacak? Şimdi güzel kardeşim bir yerin Darul İslam olması için halkın değişmesi lazım, yönetimin değil. Yani yönetimin değişmesinin çok bir önemi yok. E çünkü birçok cuma yönetimi var, halk ayrı bir dinde, yönetim ayrı bir dinde. Ama bu halk olduğu müddetçe Darul İslam biraz zor olur. Bunların değişmesi lazım. Başka. Bir de kitaplarımızı Adana'da nereden bulabilirim demiş abi. Adana'da bir kitapçı vardı. Bizim kitaplarımız orada vardı ama bilen var mı şu anda kitapçının adresi? İnşallah biz onu size haber ederiz. Eğer adres, bir telefon numarası veya bir mail adresi verirseniz oradan size arkadaşlar söylesin. Çünkü Adana'da bizim kitaplarımızı satan kitapçılar var. Vallahi bu abinin biri sormuş. Bir insan batıllığına itikat ederek tabuta muhakeme oluyor. Bunu tekfir etmeyen tekfir edilir mi? Ben bu sorulara daha cevap vermiyorum. Artık bu soruyu soran bidatçıdır. Yani tıpkı Ömer'in arşi istivayı soran adamı sopayla dövmesi gibi aslında dövülmesi gereken insan ne olacak? Ben soruyu soran kardeşi tenzih ediyorum da. Yani bu meseleyi biz o kadar açtık o kadar ses kaydında, o kadar yazıda o kadar açtık ki bu meseleyi. Yani artık daha yani Anlamamak için biraz kendini zorlamak lazım. Ben soruyu soran ağabeyi Hüsnüzan yapıyorum. Bizi tanımıyor, yeni tanışmış. Yani bizim mezhebimizi öğrenmek istiyor. Ben de seni bizim yazılarımıza, fetvalarımıza ve sesli ders kayıtlarımıza yönlendirdim ki oralarda bu meseleyi tafsilatlı bir şekilde anlatıyoruz. Bizi mazur gör, hakkını helal et. Ya biz de insanız yani. 1500 tane meclise giriyoruz. 1500 mecliste aynı kelimeleri konuşmak adam psikolojisini bozuyor artık yani. Evet bir abi de sormuş. Selamun Aleyküm hocam. Bazıları tekfirin önüne cehalet, tevil gibi engelleri getirip müşrikleri tekfir etmiyorlar. Bunlar tekfir edilir mi? Cehalet ve tevil e, öyle e, konular ki aslen yani büyük şirkte cehalet ve tevil gibi engeller olmaz. Büyük şirkin tek engeli ikrahtır. Ama cehaletin ve tevilin şeriatta muteber olduğu bazı yerler vardı İşte hafi küfürler gibi, kapalı küfürler gibi İşte veya isim sıfat meseleleri gibi Yani böyle çok geniş bir konuyu Benim sana üç cümlede özetlemem Gerçekten mümkün değil He, Bunlar tekfir edilir mi? Bu başka bir bak Bunlar bidata sapmışlar Bunların bidat olduğu kesin Peki bu bidat onları dinden çıkartır mı? Orada biz tercihimizi söyleriz Bana göre yani müşriklerin Tekfirinde bu gibi engellerle duran insanlar İslam'dan çıkarlar O bidatları onları nasıl anlamaya götür Çünkü Allah İnnallaha la yakhfir eyyüşrekebih Allah şirki affetmez, bundan gayrısının dilediğini affeder diyor. Kim derse ki Allah cehaletle veya teville şirki affeder, o adam dinden çıkar. Ama maalesef piyasada cehalet tevil engelini getiren adamlar, yani şirktir, vacip haramdır, kapalı açıktır, kat'i ihtilaf, onlardan haberleri yok zaten. Yani onlara hakkı beyan etmek lazım, çoğu da zaten rücu ediyorlar. O yüzden ilmi yayarsak bu gibi sapıklıklar da ortadan kalkar inşallah. Selamünaleyküm, Allah razı olsun demiş. Amin cümlemizden. Benim üç sorum olacak. Bir bacı yalnız yaşıyor ise ve çevresinde Müslümanlardan onu koruyabilecek kimse yoksa ona kötülük yapmak isteyen birisi kapısına dayandığında polisten yardım isteyebilir mi? Yani şimdi o kadar faraza bir e, soru sormuş. Adı soyadı da bir Müslüman. Yani varsa fetvasını verelim ama yoksa çok kelami bir soru olmuş. E, polisten yardım istemek derken polisi çağırmak küfürdür demiyoruz ki zaten. Yani polis geliyor, kavgaya ayırıyor. Şikayetçi misin?" diyor. "Değilim." dersen çekip karakola gidiyor. Yani polis her çağırana mahkeme açmıyor. Polis kolluk gücüdür. güç sahibidir. İnsanların ihtilafını kısmen çözebiliyor. Dolayısıyla hani polisten yardım istemekle o bacının dinden çıkacağına zaten inanmıyoruz. Ama tabii ki hani çağırdıktan sonra tahuddan hüküm talep ederek muhakeme talep ettiyse o onu İslam'dan çıkartır. Öyle bir fiilden de sakındırız, Allah'a sığınırız. Rüşvet veren de alana da Allah lanet etsin diye bir hadis okudum. Nerede geçtiğini bilmiyorum. Bu hadis sadece Müslümanların arasında alıp verilen rüşvet için mi geçerlidir? Evet. Sadece Müslümanlar için değil. Şöyle bir tafsilat getiriyor İbnül Kayyum. Diyor ki, icma vardır ki insan başkasına zulmetmemek şartıyla kendi üzerindeki zulmü def etmek için rüşvet verebilir. Ümmetin alimleri buna icma etmiştir. Bak altın çizerek söyleyeyim kimseye zulmetmemek şartıyla kendindeki zulmü def etmek şartıyla. Kendindeki zulmü defedecek, kendindeki zulmü def ederken de kimseye zulmetmeyecek. Bu iki şart olursa o kişinin rüşvet vermesi bu aslında dışındadır demiş İbnül Kayyum icmada nakletmiş fakihlerde. Hatta siyerlerde geçer ama hüccet değeri ifade etme sadece bu görüşü desteklemek adına söylüyorum. Abdullah İbn Mes'ud Habeşistan'da eee Müslümanların başına gelen bir sıkıntının neticesinde rüşvet verdiğine dair de rivayetler vardır. Müslümanları o beladan korumak için maalesef biz şey, yani bu tahuti küfrî mahkemelere başvuramayız inancımız gereği. Küfür olduğunda biz sorunlarımızı zor çözüyoruz. Eee kafirler de bizi istemiyorlar burada. Sorunlarımızı çözmemizi de istemiyorlar. Biz üzerimizdeki zararları bu gibi yollarla defedebiliyorsak defetmeye çalışırız. Hadis yalnız sahih bir hadis. Peygamber aleyhissalatü vesselam lanet ediyor. Alana verene de. Dediğim gibi yani burada birine zulmetmek varsa gene hadisin içerisindedir. De. Ama birine zulmetmeden üzerimizdeki zulmü def ediyorsak bu caizdir. Geçen hafta derste namazın bir vekatına yetişirsen namaza yetişmişsindir hadisi. Hakkında namaz vaktinin çıkmasına iki dakika kala. Namaza duran Müslüman için de geçerli midir? E tabii ki. Tekfüretül ihramı getir. Evet onun içinde geçerli bu hadis tabii. Ki. arşiv.org'da bizim sesli fıkıh derslerimizin olduğunu söylüyor bir abi, ama sitede göremedim sitede ismi değişik mi yok sitede ismi değişik değil onlar eski dersler çok eski kayıtlar bir problem yok onları da koyabiliriz de ama o böyle daha çok mukareneli bir fıkıhdı. dört mezhebin ilmini biz ondan daha önce inşallah bir mezhebin usulü üzere okuttuğumuz fıkıh kitabı ders kayıtları var önce onları koyacağız Ardından mukareneyi koyacağız. Biz selefilik derken önüne gelen ümmi'nin, önüne gelen avamın eline hadisleri alıp ben bu hadisten bunu anlıyorum, bu helaldir, ben bu ayetten bunu anlıyorum, bu haramdır gibi sapık bir mezhebi ortaya koymaktan konuşmuyoruz. İlim usulüne göre öğrenilir. Önce bir mezhebe uygun, fıkıh talim edilip delilleriyle beraber ondan sonra artık mukarene başlar. Bunu da altını çizelim yeri gelmişken. Kaç vakit namaz kılmayan tekfir edilir? Burada ihtilaf var, alimler arasında. Yani o işte İmam Ahmed'ten nakledilen bir vakit bile kaybetse, terk etse kasten kafir olur. Bunlar çok zayıf rivayetler. İmam Ahmed'in dahi namazı terk edeni, tekfir etmediğine dair rivayetler var. Değil bir rekat, külli terk edeni, tekfir etmediğine, fasık olur dediğine dair rivayetler var. Ama tabi mezhebinden meşhur olan görüş, tercih edilen görüş, onun böyle bir adamı da tekfir ettiğidir. Şimdi meşhur ve tercih deyince ne anlayacağız? Yani bir alim bir meselede üç tane fetva vermiş, yani üç kere mezhebini değiştirmiş. Meşhur ve tercih edilen dediğimiz zaman son fetvasıdır. Yani ilimde son vardığı yerdir o. O yüzden görebilirsiniz, Şafi'den bir meselede üç görüş, Ahmet'ten bir meselede iki görüş, işte bu Hanife'den bir meselede dört görüş. Anlayacaksınız ki bu alim mezhep değiştirmiş. Yani ilim okudukça içtihadını değiştirmiş. Dolayısıyla meşhur ve tercih lafızının da kitaplarda gördüğünüz zaman anlayacaksınız ki o son görüşü son fetvası Ahmet'ten nakledilen son görüş küfür oldu. Ama dediğim gibi o bir vakit bunlar şaz görüşler var alimlerden bunu nakleden İbn Hazım gibi sahabe selefe dayandırıp da ama bunlar şaz zayıf görüşler İslam uleması yani külli bir şekilde namazı terk edenin teklifinde daha ihtilaf etmişler hem de cumhur fasık olacağını söylemişti. İbrahim Aleyhisselam yıldızı gördü. Rabbimdir. Ayetinde bizlere izhara, zahire göre hüküm veriyorsunuz. İbrahim de kafir demiş oluyorsunuz diyorlar. Açıklar mısınız? Güzel kardeşim bizim sırf İbrahim Aleyhisselam bu sözü üzerine bir sesli kayıt dersimiz var. Biz arkadaşlardan talep ederiz. Onu koyarlar. İbrahim burada gerçekten şüphe etti mi etmedi mi? Sözde neyi kastetti? Müfessirler bu olayı nasıl yorumladılar? Onu koyarlar. O dersi dinlersen inşallah çok ciddi bir şekilde faydalanacağına ben inanıyorum ama ortada bir problem var. O soruyu soran arkadaş senden bir şey öğrenmek için sormuyor. Bence o adam bir şey anlatma. Sırf kendini öğrenmek için o dersi dinle. Müziğin haramlığı konusunda alimler arasında ihtilaf var mıdır? Müziğin helalliğine dair fetva veren insanların fetvası şazdır. İbn Hazım gibi şaz insanlardır. Az önce et meselesinde söylediğim gibi ümmetin cumhuru nasıl neredeyse icma boyutunda müşriklerin kestiğin haram olduğunu söylediyseler, aynı şekilde müzik konusunda da ümmetin selefi icma etmekle beraber sonrakilerden fakihlerin de neredeyse tamamına yakını müziğin haram olduğunu söylemişler. O bahsettiğimiz helalliğe dair fetvalar, onlar hep şaz görüşleridir. Bazı hadislere dayanmışlardır. O hadislerde hani delil olacak hadisler değildir. Çünkü alimler tarafından gerek senedi taan edilmiştir, gerek fıkıh noktasında eksiklik izafe edilmiştir. O yüzden doğru görüşler değil. Yani Ebu Hanife şöyle sıraya bir şeyle vurup ses çıkarmaya dahi fısık diyor yani. Bu meselede selefin ne kadar şedid olduğunu anlamak için söylüyorum, anlatmak için söylüyorum kardeşlerim. Çünkü müzik kalpte nifak bitirir, insan hakkı dinleyemez. Yani en çok müzik dinleyen insanlar Kur'an dinlemeye en sabırsız insanlardır. En çok müzik dinleyen insanlar nasihat dinlemeye sabırsız insanlardır hep kalbin nifakındandır. Osman radıyallahu anh'un sözünü hatırlatıyorum. Eğer bizim kalplerimiz nifaktan temiz olsaydı biz Kur'an'ı dinlemekten doymazdık diyor. Gerçekten hani bizim de cahili pisliğimiz sebebiyle, cahil ed dinlediğimiz müzikler sebebiyle bizim kalbimizde de o pislik var. O yüzden Kur'an'ı çok fazla dinlemiyoruz, dinleyemiyoruz. Bu bize ne diyor? Tövbe edersek, bundan sakınırsak Allah halimizi ıslah eder inşallah. Sigara için İslam'da cezası nedir? Yani sigara sonradan çıkmış bir şey ki Şer'i naslar konuşup da onun cezasını belirlemiş değildir. Sigaran haramlığı konusu da bizim katımızda zaten açıktır da. Ama tabi mutlak kesin, kat'i doğrudur demiyoruz. Müslümana yakışmadığını söylüyoruz. Alina birçok mübah şeye haram demiştir. Aslen mübah olmasına rağmen. Mesela yolda yürüyorken bir şeyler yiyip içmek öyle mi? Yani kim diyebilir ki bu haramdır? Ben size getirin fakihlerden çoğu Müslümana yakışmaz haramdır diyorlar. Veya güvercin beslemek çatıda. Tamam hadis var. Şeytan şeytana tabi olmuştur. Alimler demişler ki hep bu sakındırma lafzıdır. Zahirine hamledilmez. Burada kasıt kerahiyettir demişler. Haramlık değildir. Bakın Cumhur fakihlere bu hadisi Ebu Davud'un de yanlış hatırlamıyorsam baka. Neden buna haram demişler? Aslen kuş hayvan bakmak mübah işlerden ama insan güvercin bakacağım derken çatıda elalemin karısını kızını gözetleyebilir. Harama düşebilir diye haramdır demişler. E şimdi Müslüman yani bir çuval sakalla elinde ağzında sigarayla zaten mübah bile olsa ki biz öyle olduğuna inanmıyoruz. Mübah bile olsa muru edene saygınlık babından bir kere haramdır zaten. Ama dediğim gibi bizim yaptığımız içtihatlar ve şer'i istimbatlar neticesinde de biz haram olduğunu söylüyoruz. Ama mutlak kat'i kesin haramdır demiyoruz. Bunu yapanlar da sıcak değiliz yani bunu söylemekle beraber olayı yumuşatmıyoruz. O insanlardan da beraatimizi ilan ediyoruz. ''Hocam ben 18 yaşındayım. Ailem üniversite okumamı istiyor. Ben bir işe girmeyi düşünüyorum ama sakalımdan dolayı alacaklarını sanmıyorum. Bana bu konuda nasihat eder misin?'' Şimdi zanla hareket etme. Önce bir yap. Neticesine Allah karar verir. Netice senin elinde değil. Sen git bir iş bul. Yani bizim o kadar tanıdığım sakallı var. Hepsi çalışıyorlar elhamdülillah. Sen bir git peşine düş. Bakacaksın adam biri seni sakallı görüp işe alacak. Ya ben adam namaz kılan sakallı Allah'tan korkan biri lazım deyip adam işe alacak yani. Yani o yüzden bunlar şeytanın vesveseler. Sen git bir iş ara. Allah sana hayırlı bir işin kapısını açacaktır. Allah'tan kork. Zat-ı Envat hadisesi hakkında bu büyük şirktir. Ama İslam'a yeni girdikleri için tekfir edilmezler diyorlar. Bunu diyenlerin hükmü nedir? Bunlar delinin birinin kuyuya taş attı ama 40 tane akılını çıkartamadığı adamlar. Şimdi bir adam derse ki İslam'a yeni giren şirk işlediğinde mazurdur ki bu sözün Kur'an'dan ne sünnetten hiçbir delili yoktur. Sonrakilerin bidatlarından bir sapıklıktır, bidattır. Bir adam der ki bu süre ne kadardır? Biri der ki yani bu heva olduğu için zaten şer'i bir asıl olmadığı için. Biri der ki bir ay mazurdur. Biri der kırk gün mazurdur. Biri der bir yıl mazurdur. Biri der on yıl mazurdur. Yani Hayvanın ölçüsü olmaz, bidatın ölçüsü olmaz, şer'i değil ki. Ama şer'i olsaydı bir ölçüsü olurdu, öyle değil mi? En azından örfe döndürürdü. Kendisi ölçü koymadıysa da örfe dön. Bu işin örfü yok ki. Bunu şer'i'nin asıl belirlemesi lazım. E o zaten vat hadisesinin gerçekleştiği Ebu Vakit el-Leys'in naklettiği hadiste Mekke'nin fethinden sonra Huneyne'ye giderken oluyor ve Mekke Ramazan'ın eee 18. günü mü, 22. günü mü yanlış hatırlıyor olabilirim. fetih gerçekleşiyor. Bayramdan 10 gün sonra da sefere çıkıyorlar. O zaman ben de derim ki İslam'a yeni girenin mazuru olduğu süre 30 gün. Bu hadisi delil alırım kendime. Yani böyle bir şeyin şer'i bir aslı olmayınca heva ve bidat olunca ölçüsü de maalesef olmuyor arkadaşlar. ve de Süleyman İbn Abdullah'ın bunu istediler ama yapmadılar. O yüzden tekfir edilmez dediğini söylüyorlar. Evet Yani alimler yanlış tevil etmişler ama yanlış tevil bize göre küfür değil zaten. Sadece Süleyman İbni Abdullah değil, Ebubat'ın da olayı böyle değerlendiriyor. Onlar diyor ilah istediler ama peygamber izin vermedi diyor. Yani bunlar alimlerin yanlış tevilleri yorumlardır. Yanlış tevil ve yorum insanı dinler çıkarmaz. Ta ki o yanlış tevil ve yorum açık, zahir bir nasıl yalanlayıncaya kadar. Bu kadarla yetinelim inşallah. Varsa da inşallah artık haftaya Subhanak Allahumma wa ashhadu e la ilaha illa